Türkiye'de de emeklilik parası yatırarak e, emekli olmak caiz olur mu? İki ülkede anladığım kadarıyla yazları buraya geliyorlar. E, bu noktada Türkiye'de de emekli olması caiz olur mu onlar için? E, emeklilik tabii insanların e, gelecekte işte yaşlanmaları, hastalanmaları, güçten, takatten kesilmeleri ki bunlara yönelik devletler, kamu idareleri, otoriteleri veya şimdi özeller de var. değil mi? Özel emeklilik e, fonların da devlet teşvik ediyor. Yurt dışında da var. Türkiye'mize de, ülkemize de geldi bu. E, kamunun veya özelin bu emeklilik sistemlerinden helal olan tabi alanlarda değerlendirilmesi kaydıyla e, yararlanmak caiz. E, devlet bunlara bir yetki tanımış. Bir hak e, ilgili kanun maddeleri çıkarmış. Yurt dışında işte gurbetçi kardeşlerimiz e, şu şartları taşıyorlarsa Efendim ve şu kadar mevla yatırırlarsa buradan da emekli olurlar. İşte onların ilgili mevzuattaki e, şartları taşıyorlarsa, bu şartlara göre hareket edip devleti işte ilgili SGK'dır, bağkurdur, sigortadır bunları e, aldatmaya yönelik bir tutum içinde olmadan kanunun öngördüğü, öngördüğü şartları taşıyarak buna başvururlarsa buna bir sakınca olmaz, alabilirler.